Kendi değerlerine vigane nesiller. Sızıntı Kasım 2005 Bugün hem biz hem de bizimle aynı kaderi paylaşan milletler tarihin en bunalımlı dönemlerinden biriyle yüz yüzeyiz. Öyle ki tabakatı beşer çapındaki sarsıntıların biri atlatılamadan ufukta bir ikincisi beliriyor. Her yerde kırılmaları kırılmalar takip ediyor Her taraf ruhun çığlıklarıyla inliyor Kitleler şaşkın Ve yığınlar her gün farklı buhranların sürprizleriyle tir tir titriyor Eğer Allah'ın sonsuz rahmetine Ve onun vaat ettiği eyyamullahın tahakkuk edeceğine itimadımız tam olmasaydı ihtimal ardı arkası kesilmeyen bu üst üste sarsıntılarla Biz de devrilip gidecektik Devrilip gidecektik ve gözleri her zaman üzerimizde olan Gelecek nesillerin ümitlerini de Beraber alıp götürecektik Bazılarını alıp götürdüğümüzde Söylenebilir İnsanda ümidin Ve Allah'a karşı beklenti içinde Olmanın tek kaynağı imandır Ve onunla her zaman Münasebet içinde bulunmaktır Dahası bu münasebeti Zamanla insani tabiatının Bir derinliği haline getirmektir Maalesef Bazılarımız itibarıyla biz, bir karanlık fasılda imana karşı hep lakayt kaldık. Hakla münasebetteki gücü ve büyüyü tam sezemedik. Cismani ve maddi ufkumuzun tesirine takıldık. Kulak dolması nazari mülahazalardan sıyrılıp, amelinin engelliklerine bir türlü açılamadık. Hatta bazen kendi fikri ve ameli dünyalarımızın yamaçlarında bulunmayı, dolaşmayı ar ve ayıp sayarak, Bazen de bir kısım fantazilere girerek ruh ve mana köklerimizle alakalı nice değerleri eski birer eşya gibi kaldırıp bir kenara attık. Ve milletçe inkişaf etme kabiliyetlerimizi, cihanları fethe yetecek heyecanlarımızı yabancılaşma yönünde kullandık. Kullandık ve yıllar yılı kendi dünyamıza karşı hep bir gane kaldık. İnançlarımızın Allahçasına, dünya ukva ve öteler ötesini onunla tanıdığımız şerefli nebi insan ve feridi kevnu zamana karşı bir gane kaldık. Hatta bazılarımız itibarıyla ona hasmane bir tavır aldık. Arşu ferşi birbirine bağlayan, insücinnin kurtuluş fermanı, kainat kitabının en doğru yorumu lef Mahfuz'un, Beyt-i sesi soluğu ve teşri esasların biricik kaynağı, Kur'an-ı muciz Beyan'ın sesinin kesilmesine de bir gane kaldık. Dahası bu mübarek kaynaktan fışkıran, lahal onun mümbit ve bereketli atmosferinde boyatıp gelişen, örflerimize, adetlerimize, geleneklerimize, hatta milli karakterimize, ve milli tabiatımıza yabancılaştık, kendimizi yenileme azmü heyecanını yitirdik ve heyecan yorgunu yığınlar haline geldik. Bilmiyor çoğumuz imanın, İslam'ın Kur'ancasını, Allah'la münasebetin peygambercesini, dinin olmazsa olmaz ruhunu, temel dinamiklerini ve nebi mesajlarıyla seslendirilen özünü, mahiyetini. Yok böylesine boş vermiş kimselerde en küçük bir öğrenme arzusu, kendini test etme azmi ve bir kısım önemsiz hobilere karşı duyulan alaka kadar öz değerlerini bilme merakı. Bütün bunlara karşılık biraz bilmişlerimizse bazen sükutta bir töredir deyip sessizlik mürakabesine dalmakta ve her şey kendini bilmezlerin elinde adeta içinden çıkılmaz bir hal almakta. Tahkiki kapalı ruhlarda sürekli tezebzüb rüzgarları esiyor Yığınlarda kendilerini fetret boşluklarına salmış gibi bir hal var. Arzı görmüyor, semayı dinlemiyor ve boş yavelerle ömür tüketiyorlar. Bir milletin üstünlük ve istikbal vaadediciliğini onun geçmişten tevarüs ettiği dini ve milli değerler belirler. Bu değerlere saygı duymayan ve sahip çıkmayan toplumların akıbeti hüsrandır. Hüsrandır ve bu makus kaderi değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. Kendi değerlerine sahip çıkma ve mana kökleriyle irtibatını devam ettirme sayesindedir ki, toplum ve onu teşkil eden fertler kendilerini daha derinden duymaya başlar. İlim adamları, mütefekkirler ve sanatkar ruhlar alanları çerçevesinde kendi inanç, kendi düşünce ve kendi duygularını kitap kitap, nakış nakış işlemeye koyulur ve her sahada ruhlarının abidelerini ikame ederek saf yığınlara kendilerini okuma ve mütalaa etme ortama hazırlarlar. Noktayı istinat olurlar onlara ve korurlar onların düşünce, iffet ve ismetlerini, korudukları gibi kendi namuslarını. Evet, eğer eli kalem tutanlar, kitap, broşür ve makaleleriyle ressamlar bu alana ait kurallar çerçevesinde ebruları, tesipleri, hatları ve resimleriyle mimarlar inanç ve düşüncelerimizi aksettiren plan ve projeleriyle şairler ve nasırlar beyan güçleriyle musiki şinaslar sinelerinden boşalıp ruhlarına akan besteleriyle kendi inanç, kendi his ve kendi düşüncelerinin abidelerine ikame etmezlerse Yığınlar kendilerine ters, geçmişlerine ters, ruh ve mana köklerine ters cereyanlara itilmiş olurlar. Doğrusu işte böyle bir ortamda yetişen ligane nesillerin akıbetini düşününce ürpermemek elden gelmiyor. Aslında günümüzün insanının yapıp ortaya koyduğu koyuca her müsbet şey onun yarınki nesillere en büyük armağanı olacaktır. Atalarından gelecek böyle bir armağandan mahrum kalan, fakir ve noktayı istinatsız nesiller, pek çok orta malı mülahazaların ve değişik serseri düşüncelerin tesirinde kalacak ve bugün olmasa da yarın mutlaka kendilerine edeceklerdir. Dünden bugüne gerektiği ölçüde bir hassasiyetle üzerinde durulmadığı içindir ki, pek çok dini ve milli değerlerimiz unutulup gitti. Şöyle böyle kalanlar da matlaştı, renk attı ve zaten heyecan yorgunluğu yaşayan nesillerde, Artık heyecan uyarmaz oldu. Bugün koskocaman bu talihsiz coğrafyada inançlar ve onların hayata hayat olması katiyen kendine has derinlikleriyle duyulup sevk edilmiyor. İslam'ın her şeyin üstesinden gelecek o büyülü gücü bilinmesi gerektiği ölçüde bilinmiyor ve onun ruhlara vaat ettiği şeyler kendi enginlikleriyle görülmüyor. Oysa ki bir zamanlar bu dünyada cetlerimizin gerçekleştirdikleri o uhrevi derinlikle medeniyet kendine has rengi, şekli, deseni ve ruhuyla çok iyi biliniyor, bilindiği ölçüde yaşanıyor ve müntesiplerine semavileşme yollarını gösteriyordu. Ya şimdilerde öyle mi? Bilebiliyor muyuz biz ait değerlerin kıymetini, kendi düşünce atlasımızın renk ve çizgilerini, Heyhat. Meşrum bir dönemde bin senelik muhteşem bir geçmişin bütün varidatını bir kısım partal eşya gibi kaldırıp bir kenara attık ve maşere vicdanda yeri doldurulamayacak boşluklar meydana getirdik. İmanı İslam'ı derinlemesine duyamamış, Saf yığınların sorumsuzca hareketleri bir ölçüde kabul edilebilse de şöyle böyle okuyan, yazıp çizen, belli şeyleri olsun duyup hissetme konumunda bulunanları mazur görmek mümkün değildir. Acaba bunlar biraz daha hassas olamazlar mıydı? Dinin özündeki güzellikleri bugünümüz ve yarınımız adına onun vaat ettiklerini, diyanetin bağrında filizlenip gelişen ruhi tekamülü çerçevelerine anlatamazlar mıydı? Diyelim ki bazıları bu değerleri duyup zevk edecek seviyeye henüz gelmemişlerdi. Kendilerini bu işin bir numaralı mümessili gibi görenler ve diyanet adına hep bir faikiyet mülahazasıyla oturup kalkanlar, gönül diliyle, beyan maharetleriyle ve varsa sanat kabiliyetleriyle bu altın mülahazaları herkese duyurmalı değiller miydi? Ben, bize ait o güzellikleri, Kalbinin dili, semavi orijini ve özündeki nefasetiyle bir iki müstesnanın dışında seslendiren kimseye şahit olmadım. Ruhi ve kalbi hayat deyip sık sık onunla gürleyen, hatta ondan ötürü muhalif gibi gördüklerine karşı kinle, nefretle köpürenlerin ses ve soluklarında da vicdanı rahatlatacak bir nameye rastlamadım. Dahası, münhasıran diyanetin temsil edilmesi için hazırlanmış zeminlerde, bu işin temsilcileri konumundaki zevat arasında dahi, yüce mefkuremi ila ve ilan için yaşayacaksam, dünyada kalmama değer. Yoksa benim diğer canlılardan farkım ne? Diyecek kadar sinesi samimiyetle çarpan ve yaşatma yörüngeli yaşayan pek fazla adanmış ruhla da karşılaşmadım. Dini kendi çarpık anlayışlarına göre yorumlayan, ve diyaneti semaviliğine aykırı kılık ve kıyafetlere sokanlardan bir şey beklemediğimiz muhakkak, bu din benim dinim, bu kültür benim kültürüm, bu tarih benim tarihim diyenlerin olsun, bütün değerlerin renk atması ve matlaşması karşısında heyecanla köpürmeleri gerekmez miydi?